Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, bağırmayan anneler, sosyal medya yayınıyla karşınızdayız. Dile kolay, neredeyse iki yıllık bir aradan, iki yılda geçti. Oldu mu o kadar? Olmuştur, rahat. Aa, Geçen Ramazan, bir değilim. önceki Ramazan, tabii neredeyse Oo, iki yılın olur. üzerine geçmiş. İki yılı geçkin bir süredir, keşke yayına girmeliyince baksaydım. Baksaymışız iyi olurmuş neyse. <gülüyor> Dolayısıyla iki yılı geçkin bir süredir sizler için yapmış olduğumuz bu yayına ara vermiştik. Şükürler olsun, yine karşınızdayız. Bundan böyle... İnşallah her hafta yeni bir Bağırmayan Anneler sosyal medya yayınıyla karşınızda olacağız. Yine önemli istediğimiz, önemli gördüğümüz gündeminize genel gündemin haricinde, ülke gündeminin, dünya gündeminin haricinde özel gündemlerimiz olsun diye gündemimize sunmaya çalıştığımız konularla sizlerle birlikte olacağız. İnşallah Bağırmayan Anneler sosyal medya canlı, ya canlı yayınıyla eskiden sosyal medya yayınıyla. Yayını. Hatice Kübe Atongar huzurlarınızda. Eskiden <gülüyor> öyle açardım ben ama dolayısıyla şimdi öyle yapmayalım. Ee, nasılsın? <gülüyor> Oradan bahsedelim. Bize yayının acemiliğini bu arada. Yaşıyoruz. Aynen Huzur ne konuşuyorduk falan diye. Sonra. Ama hakikaten ben de çok özlemişim. Ee, yani bu işte şey kurulurken kameralar falan e, çok heyecanlandım sohbet etmeyi özlemişim. Bir de bizim yayının böyle insanlar şey diye düşünebilirler. Belki sosyal medya içerikleri bazen öyle de yapılıyordur. Hani önceden hazırlanır her şey yapılandırılmıştır. Belli bir hani bir espri yapılacaksa bile o şunu konuşalım bunu bir şey. Bizde hiçbir şey yok. <gülüyor> Ve o O spontanlığı hakikaten seviyorum. Yani kendi içinde gelişmesi, o sohbetin laf lafı birbirine açıyor olması. O doğallığı da getiriyor. Benim için de çok keyifli yayınlar oluyor. O yüzden ben, ben hoş buldum. Ekranları başarında tüm izleyenlerimiz hoş geldiler, sefalar getirdiler tekrar. İnşallah her hafta bu saatlerde sizlerle birlikte oluyor olacağız. Her hafta yeni bir yayınla, yeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Bu arada bir sevincimizi de paylaşmış olalım. O sevincimiz de şuradaki <gülüyor> aile yazısından kaynaklanıyor. Ee, bu aile yazısı aynı zamanda bir yayın evinin e, markasına delalet ediyor sevgili izleyenlerimiz. İnşallah artık aile yayınları ile... E, yayıncılık dünyasında var olan bir aileyiz. Dolayısıyla e, aile müessesesine katkıda bulunacak, aile müessesesi hususunda kelamım var, kalemim var diyen insanlarla bir araya geldiğimiz ve inşallah katma değer üreteceğimiz bir oluşum aile yayınları ee, şu anda da aile yayınları için e, ayırmış olduğumuz e, mekanımızda e, aynı zamanda YouTube için de e, ayırmış olduğumuz stüdyomuzda vermiş <gülüyor> Sizlerle birlikte olacağız bundan sonra. E, hem aile yayınlarımızın içeriklerinden de bu yayında bahsederiz geri geldikçe hem de e, bu aile logosunun altında siz izleyenlerimizle manevi olarak bir aile olduğumuzu da sembolize etmek istiyoruz. onda. da. Böylece niyetimizin, niyetlerimizden bir tanesinin bu olduğunu da belirtmiş olalım. Hep ama bu karşılaştığımız bir şey. Ben buna çok şükrediyorum. Öyle laf olsun diye de söylemiyorum. İzleyenlerimiz de bu duygu karşılıklı olduğu için beni anlayacaklar. Şimdi ilten yıllarca işte Moral FM çatısı altında yayıncılığa başladın ve orada yayınlar yürüttün. İşte sonra bir noktasında ben dahil oldum. Ondan sonra kadınca kararınca içerikleri yaptık. İşte sonrasında bağırmayan anneler falan her birinde e, sokaklarda karşılaştığımız, bir yerlerde karşılaştığımız insanlardan ay moral ailemiz, ay kadınca kararınca yani hepsi aslında kendi içinde bir marka olmamış bir aile olmuş. Evet. Bu çok kıymetli. Şimdi bunu artık iyice ete kemiğe bürümdürmüş olduk inşallah. Teşekkürler i̇nşallah bundan sonra ailenin tam kelime manasına da uygun bir şekilde i̇nşallah. aile yayınları ailesi olarak e, birlikteliğimiz olacak. Şimdi biz bugünkü programımızın manşetine Başlığına okuyan ebeveyn olmak başlığına attık. Okuyan ebeveyn olmak e, ne demek? Bunu nasıl anlayalım? Okuma eylemini birazcık konuşalım e, diye düşündük. Okuyan ebeveyn olmanın avantajları hususunda bir e, bahsedelim. Hayatımızda nasıl e, bunun avantajlarını yaşayabiliriz? Okuyan ebeveyn nasıl olunur? Okuyan ebeveynin evlatlarında ne gibi e, değişimler olur? Okuyan bir aile olunca nasıl bir aile olmuş oluruz? Biraz bunları hep birlikte düşünelim gelin bu yayında. Ee, i̇nşallah okuyan bir ebeveyn olma niyetiyle sohbetimize başlatmış olalım. Okuma eylemini nasıl anlayalım? Oradan başlayalım mı? nasıl anlayalım Rabbimiz nasıl anlatmış ona bakarak anlamaya çalışacağım birlikte ben şimdi yayın öncesinde de KJ'ler için işte e, bu haftanın konusu okuyan ebeveyn olmak deyince direkt zihnimde şöyle bir şey canlandı izleyenlerimiz bunu gördüğünde muhtemelen biz aile yayınları falan diye de açtık kitap okumaktan bahsedeceğimizi düşünecekler diye düşündüm ama hayır değil öyle bir okumadan bahsetmeyeceğim neden biliyor musun bak işin en başına dönelim oku ilk ayeti kerime öyle değil mi Rabbimizden bize gelen ilk emir bu emrin ilk Muhatabı olan güzeller güzeli Aleyhisselatü Vesselam'ın o an hani o Hira mağarasının içerisinde yaşadığı şeyi hep birlikte böyle bir hissetmeye çalışalım. Orada mağaranın içerisinde bulunan henüz peygamberlik verilmemiş az sonra verilecek bir e, Muhammed değil mi? Orada Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Rabbin ilk kelamını Allah Resulüne iletiyor. Diyor ki oku cevap ne? Ben okumu bilmiyorum. Sıkıyor ve diyor ki oku. Aynı cevap geliyor ama ben okuma bilmiyorum. Üçüncüsünde tekrar oku dediğinde diyor ki ne okuyayım? Şimdi bu, bu bana hep yani çok uzun yıllardır çok manidar gelen bir hadise. Pek çok yönünü aslında konuşabiliriz ama temelde şuradan bakmaya çalışalım. Oku denilen kişi okuma bilmeyen bir peygamber. Hı hı. Velev ki okuma biliyor olsaydı da Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti daha. Neyi okuyacaktı? Neyi okuyacak? Ortada okuyacak bir şey yok. Demek ki allah Teala bize oku diye emrederken bir böyle kitap okumasından, bir şeyin üzerindeki bir okumadan bahsetmiyor. Başka bir okumadan bahsediyor. Ben de yıllardır açıkçası bağırmayan ebeveynliği anlatırken de bu okumayı anlatmaya çalışıyorum. Nedir bu okumak? Karşındaki insana okumak muhatabını okumak, ortamı okumak, mekana okumak, kainatı okumak. Diyebiliriz ki gelmiş geçmiş en iyi okur Allah Resulü'ydü fakat okuma bilmiyordu. E peki nasıl, neyi okuyordu? Bak kainatı okuyor. Bir yağmur yağıyor, yağmuru öyle bir hissediyor, öyle bir içselleştiriyor ki şöyle anlatılır, ben her yağmur yağdığında aklıma gelir, işte üzerindeki o kıyafetinin düğmelerini açıp önünü açıp yağmuru çıplak tenine değdirip o az önce Rabbimin katındaydı diye öyle bir tefekkür edişi var ki öyle bir okuma eylemi var ki ya da işte bir çocuğun hani çok anlatılan hadiselerdir ama bu okuma perspektifinden bakalım istiyorum bugün bir çocuğun kuşunu çok sevdiğini biliyor o kadar kuşundan bahsediyor ki çocuk hatta ona Kuşun adı da Umeyr'miş. Umeyr'in babası anlamına gelen Ebu umeir diyor. Yani kuşu üzerinden bir lakap takıyor. O zaman da biliyorsun bu tarz lakaplar Arap toplumunda da çok hani meşhur. Hep yapıla gelen bir şey. Çocuğu öyle kuşu üzerinden, sevdiği şey üzerinden isimlendirecek kadar çocuğu okuyor. Çocuğun ruhunu okuyor. Çocuğun duygularını okuyor. Sonra kuş vefat ettiğinde ben seminerlerde bazen sorarım. Dini bir emir midir derim ölmüş hayvanın taziyesine gitmek. Böyle bir dini bizim şeyimiz var mı? Yani bir hayvan öldümü taziyesine gidilir. Yok değil mi? Ama o zamanın ordu komutanı, devlet lideri, işte aile babası, peygamberi yani her konuda lideri olan kişi, yoğunluğunu düşünün. İş yoğunluğunu, koşuşturduğu şey yoğunluğunu düşünün. Böyle bir süreçte çok sevdiğini bildiği için o kuşunun öldüğü haberini alınca o çocuğa taziyeye gidiyor. Ve asabı da yanına alarak böyle bir okuma yapıyor. Kainatı, hayvanı, ağacı, kediyi, köpeği, çocuğu, genci, yaşlıyı, herkesi okuyor. Ve Allahu Teala'nın kastettiği bu oku perspektifinde işte bugün inşallah bakmaya çalışalım. Biz de ebeveynler olarak nasıl okuma yapacağız? Yani şu kainatın halifesi olan, olan bizlerin kainatın her bir tarafı ile irtibat halinde olmak diyebilir miyiz? Tanımlasak şu okumayı. Evet. Değil mi? evet. Efendimiz'in çok güzel bir duası var ya Allah'ım diyor bana eşyanın hakikatini göster. Aslında biraz o ruha erebilmek bence. Çünkü insan beyni çok enteresan bir makina. Ee, biz artık şunu görebiliyoruz ki senin algıladığın ile benim algıladığım dünya birbirinden farklı. Dünya tek bir reel içinde ama biz beynimizdeki algı ve perspektif üzerine ona bir anlam verip bambaşka bir şey görebiliyoruz. Dolayısıyla e, hakikati görmek herkesin yapabildiği bir şey değil. Ama herkesin yapmak için gayret etmesi gereken bir şey. Çocuklarda da böyle. Şimdi bizim üç tane evladımız var elhamdülillah. E, onların her birine benim baktığım gözle, senin baktığın gözle bir başkasının hiç tanımayan birinin baktığı göz bambaşkadır. Bambaşka bak. Üçü de aynı çocuk ama bambaşka bakıyoruzdur. Peki bakışımız nerede olacak? O doğru hakiki okuma nerede olacak? İşte ebeveynlik kabiliyeti de bence orada başlayan bir şey. E, Fatihaya vesile olsun Selim Gündüz abi. Onunla muhabbetlerimizde. Bu arada benim gerçekten o okumayı çok iyi yaptığını düşündüğüm insanlardan bir tanesidir. Evet, yani öyleydi gerçekten. Böyle e, gerçek manada okumayı kim e, yaptı diye böyle birkaç kişiyi getiririm. Abi. İlki hep Selim abiden, hmm. Selim abiden, Selim'in güzel. O mesela bir gün oturduğumuzda bir sohbette e, elma mıydı, şeftali miydi tam hatırlamıyorum ama ya bir meyveye böyle birkaç dakika bakıp ondan sonrasının soymuşluğunu hmm. e, ve onun üzerine yaptığımız muhabbet şu an aklıma geldi. Şöyle demişti, ya var ya şu etrafımızdaki her şeye bir bebek hayretliğinde bakabilsek hmm. İşin sırrını çözüyor olacağız. Işte. Bir bebek hayretliğine ne demek? Yahu şeftaliye ellediğin anında ah, tüylü bu ya. Ah, ne kadar değişik. Ah, kokusu da çok farklı. Şimdi bu bizim için pazardaki kilosunun bilmem kaç lira olan kalitesi de ya buna hormon mu katmışlar falan düşüncesinin ötesinde bir bakış bu. Olması gerekli olan bakış. Ha, i̇nsan hayatı boyunca bu bakış içerisinde her an olmayabilir. Ama bu bakışın Olması gerekli olduğunu bilmek ve mutlaka aralarda bu bakışa tekrar dönüp tekrar o yani günlük hayatın koşturmacasına gittiğimiz zaman bile artı bir. Şunu bile yaşadığımı bilirim. Yine bir sohbetten sonra şöyle bir şey kullandım. Şurasında kalmıştı. Hani çiçekler var ya yolda yürüyoruz ya belediyenin peyzaj için yaptığı ya da yapılandırılmış çiçekler. O çiçeğin bilmem nerede orada açması benim gözüm için yapılmış. Evet. yani şu mesajı hep içimde taşımaya çalışıyorum. Allah! Aldım mesajı. Gördüm, Eyvallah. Gördüm. Benim için de o. Teşekkür ederim. Evet. Bak bu çok önemli bir şey ya. Ya orada mesela bir köşede bir çiçek çıkmış. Bizim geçen gün onu iktimin yanında şeyde yaşadım. Merdivenlerden çıkıyorum. Tamamen beton. Betonların arasından bir tane çiçek evet, çıkmış. ben de gördüm <gülüyor> vallahi. Evet. Ondan sonra dedim ki Allah o benim içimde. Aldım mesajı. Teşekkür evet. ederim. Ya o senin için ya, o senin için yani. Kesinlikle öyle, sosyal medyada bir video paylaşmıştım. Bir çocuk, yabancı bir çocuk. Babası arabayla giderken çekmiş. Ee, Sonbaharda ee. yapraklar düşüyor ya. Bak şimdi tam da sonbaharın içerisindeydi ne yapraklar dökülmeye başlayacak. sararıp dökülmeye. Çocuk e, ağlıyor. Babası da ne oldu diyor. O da diyor ki dökülüyorlar diyor. Engel olamadım diyor. Babası da diyor ki yavrum bu çok doğal. Hani mevsimler geçiyor. Sonbaharda yapraklar dökülür. Bak baba dış bir yetişkin gözüyle bakıyor. Ve mantık açıklamaya çalışıyor. Çocuk diyor ki hayır diyor. Ben onları tanıyordum. Çok özür dilerim çocuklar diyor. Ölümüze engel olamadım. Çok özür dilerim. Nasıl bir bağ kurmuş. Ben onları tanıyordum diyor. Yani tanış olmuş o ağaçla ve o yaprakla o çocuk. Ve çocuklar böyle. Çünkü yaratılış böyle. Biz o yaratılışı bozuyoruz. Ne yaparak bozuyoruz? hızlandırarak bozuyoruz. Ne yaparak bozuyoruz? Beklentilerimizin ardında bırakarak bozuyoruz. Yani orada o ağaç mevsim değiştiriyor ve mevsimin içerisinde ölüyor, diriliyor bir şeyler oluyor. Bizim hem o ağacı görmeye bakmaya vaktimiz yok hem de o ağaçtan belki farklı beklentimiz var. Kayısı niye bu yıl kayısı vermedi ya diyoruz. Yani kayısı orada hayat değiştiriyor. Bizim tek derdimiz kayısı niye bu yıl yeterince Mahsul vermedi üzerinden olunca ancak öyle bir okuma yapıyorsun. Şimdi çocuklara da aslında temelde yaptığımız şey bu. O yüzden ders sanki bana hani okuyan ebeveyn olacağız madem bunun ilk adımı nedir? Bunun ilk adımı bana soracak olursan beklentilerimizden arınmış bir gözle hakikati görmek isteğiyle yani çocuğumun hakikatine, Benim beklediğim ne değil çocuğumun hakikati ne üzerinden? Bir bakış geliştirebilmek bence bunun ilk adımı. Şimdi aslında onu soracaktım. Şimdi insanlar bu dakikaya kadar izleyip bazen şu düşünce gelebilir. Ya şimdi İsmail Bey, Atış Ağabey, eyvallah da ya biraz da fantezi yapıyorsunuz gibi. Ya insan şimdi böyle mi bakacak? Hadi diyelim baktık. Ya bunun günlük hayatımıza yararı ne olur? Çoluğumuza çocuğumuza bunun yararı ne olur? Ya birazcık yani böyle ayaklarımız yere bassın diye düşünenler olabilir. Okuyan bir ebeveyn, tırnak içerisinde o kan manasıyla, gerçek manasıyla okuyan bir ebeveyn olmanın hayatımıza avantajları ne olur? Nasıl günlük hayatımızda görürüz? Çolumuzda çocuğumuzda bunun yansımaları nasıl görürüz? Şimdi iki ayrı şekilde cevaplayayım. Birincisi de faydası ne olur? Bu bir emirdir emri yerine getirmiş oluruz Allah oku diyor yani Allah namaz kıl diyor namaz kılıyorsun ya bak bunu nasıl emir telakki ediyorsun ama Allah namaz kıl demeden çok öncesinde oku diyor ilk emir bu oku bunu yapmak zorundasın bu senin hayat misyonu zaten Allah bize emirleri neden verir? Çünkü o emre uyduğun zaman ancak ahengli ve sağlıklı bir hayat yaşayabilirsin. Emre uymadığın yerde o ahengi hayatın işte kendi içindeki güzel seren camını ıskalamış kaçırmış olursun. Dolayısıyla bu bir emirdir. Bu yüzden bunu yapmamız lazım bu birincisi. İkincisi çocuklarımızla tanışmanın ve Karı koca olarak da birbirimizi okumak ya yani herkes için bu geçerli. Hani bugün ebeveynlik perspektifi açtık biz. Bunu yaptığın zaman ancak sağlıklı bir ilişki geliştirebilirsin. Peki vizyon misyon şeyinden çıkartayım somutlaştırayım. Bir çocuğu okumak ne demektir? Öncelikle demin dedim ya çocuğun hakikatine talip olmak. Kucağına bebeğini aldın. Biz kucağımıza bebeğimizi almadan çok öncesinde itibaren ona dair hayaller kurmaya başlıyoruz. Ona dair kafamızda bir şeyler şekillendiriyoruz. Öyle hikayeler var ki mesela e, diyelim anne okutulmamış zamanında ondan sonra diyor ki bir kızıp olursa kesinlikle ben onu okutacağım. Böyle bir beklenti üzerine kız çocuğu da dünyaya geliyor bütün hayat enerjisini o çocuğun okuması üzerine bir ya, okuyacak ne olursa olsun okuyacak. Ben bunun örneğini kendi çocukluğum gençlik yıllarıma denk gelen süreçte çok bak bugün hala üzüntüyle hatırladığım bir şeyde yaşamıştım. Öyle bir arkadaşım vardı benim annesinin kesinlikle kız çocukları okumalı diye düşündü yani ne pahasına olursa olsun okumalı sonra 28 Şubat e, süreci geldi tepemize bindi e, ve o süreçte ben mesela okulu bırakmayı tercih ettim çünkü dedim ki ya ben başımı açmak istemiyorum yani bu benim kimliğim ben kimliğimden vazgeçmek istemiyorum ve ailem buna saygı duydu tamam dedi gitti okuldan kaydım aldı vesaire o arkadaşım da aslında aynı tercihteydi kimliğinden vazgeçmek istemiyordu ama annesinin ona söylediği şey şuydu dedi ki sen ne yapacaksın okul okumayacaksın da sürünecek misin hayatı çünkü kendi okutulmamış ve kendi hayatı e, da yaşadığı olumsuzlukları tırnak içinde onun tabiriyle sürünmeyi okumamış olmasına bağlamış hep. Yani okutulmadım o yüzden bu haldeyim okutulmadım o yüzden bu haldeyim o yüzden kızının Hani belki bir iyi niyetle diyelim dıştan bunu yaşamasını istemiyor ama bunu yaparken kızının ne istediğini, ne hissettiği, onun yaratılışının ne üzerine ve ne misyonlu olduğunu göz ardı ediyor, okumuyor. Kendi bildiği yoldan yürüyor. Sonra ne oldu? Çok ciddi psikolojik rahatsızlıkları oldu o kızcağız. Süreçte gerçekten sıkıntılar yaşadı. Yani bu bak okuyup okumamak meselesi de değil ben de sonrasında kaç üniversite bitirdim işte şimdi doktora yapıyorum falan yani okursun da mesele okuyup okumak meselesi değil mesele sürece dair muhatabının hayat e, misyonu hayata geliş sebebi hakikati ne? onu keşfetmek niyetinde olmak bunu yapmak o yüzden e, ebeveynlerin okuyan ebeveyn olurken kucağına aldığı daha bebeklikten itibaren çocuğuna şu, şu soruyu soracak. Kimsin acaba sen? Heh, çok önemli. Kimsin sen? Hani Allah ben hep öyle hissettim her gebeliğimde. Allah bir hediye paketi gönderdi. Ve bu öyle bir hediye paket ki bunun içinden çıkan şey mutlaka benimle uyumlu. Ya karakter olarak bir uyum, karakter olarak zıt gördüğümüz yerde de benim tekamülüm için gerekli. Yani ben hayatımda yanımda böyle bir şahsiyeti tutmalıyım ki ben de gelişeyim. Onun gelişmesi için de ben lazımım. Bunu Allah bana gönderdi ve ben çocuğuma her daim bakıp şu soruyu soracağım. Okumanın ilk adı mı bu? Kimsin sen? Bu paketin içinden kim çıkacak? Nasıl bir beceri çıkacak? Nasıl bir potansiyel çıkacak? Bir beceri ve potansiyel mutlaka var ama nasıl bir şey çıkacak? Bunu sormak, bunu görmeye niyet etmek hep ve gördüğümüz şeye razı olmak. Biz bunu da yapmıyoruz. Değil mi? Doğru. Yani, yani o bizim istediğimiz şekle getirmeye çalışıyoruz. Aynen. Razı da olmak. Yani o çocukta var olan yetenek benim için çok geçen olmayabilir. Evet. Razı olacaksın. O çocuk kıpır kıpır bir çocuktur. Sen de böyle onun kıpır kıpırlığından rahatsız ol, oluyorsundur. Yani o kadar. Hayır o öyle yaratıldı. Tamam bitti. O çocuğun işte ne bileyim belki bir arızı ağrı, var. Bir, bir şeyi var. Bir, bir yönden eksik Tamam öyle yaratıldı. Bundan razı olacaksın. Her neyse bu. Bazen cinsiyete dair bunları görüyoruz. Değil mi? Kız oldu, erkek oldu üzerinden rıza haline gelememek. Üf! Dört tane kızım var, bir oğlum olmadı. Ya da hep oğlum oluyor, bir kızım olmadı üzerinden yaşanan. Çocuğun halinden razı olmaya başladığın anda bil gerçekten okuyabilen bir ebeveynsin. Yani en temel noktası herhalde burası. İnşallah. Peki ee... Okuyan bir ebeveyn olduğunuz zaman çocuk çocuğumuzda ne gibi değişimler görüyoruz? Yani tamam biz okuyan ebeveyn olarak mutmayım bir noktadayız diyelim. Bundan evladımız nasıl yararlanır? Olduğu haliyle kabul olmanın e, büyük bir konforunu yaşar çünkü insanın en önemli psikolojik ihtiyacı olduğu haliyle kabul edilmesidir. Ya yani şöyle bir düşünelim hepimiz bir hissetmeye çalışalım. Çocukluğumuzda ne itibaren ne kadar çok düzeltildik, değil mi? Düzeltildik. Ya gülersin böyle gülme. Ondan sonra ne bileyim bir yürüyüş tarzın vardır. Ayağına öyle basma öyle yürüme. Bir oturuş tarzın vardır onu öyle yapma. Ya ben yıllarca bak kendimden örnek vereyim. Ben izleyenlerim beni çok iyi bilirler. Çok mimikli bir insanım ben. Benim konuşurken normal bir yüz halimi yakalamak çok zordur gerçekten. <gülüyor> çünkü kaşım gözüm çok oynar. Ben yıllarca bunu düzelteyim diye bir de ekran önüne geçen biriyim ya. Haber spikerlerine bakıyordum böyle. Şu kısmı hiç hareket etmiyor ya hep sabit böyle sadece ağzı oynuyor geçiyorum böyle yapmaya çalışıyorum yapamıyorum benim hep kaşlarım kalkıyor gözüm açılıyor kapanıyor bir şeyler ağzım oraya yamuluyor buraya yamuluyor hep bir şeyler ve ben çalışıyordum bunu yani bunu düzeltmeye çalışıyordum sonra bir gün geldi dedim ki bir dakika Hatice ya sen busun niye kendini değiştirmeye çalışıyorsun ki ne bir şeye benzemeye çalışıyorsun? Sen busun. Senin yaratılışın konuşurken ağzın burnun böyle olacak şekilde yani. Benim ama bu. Bu bana özel olan. Bu mesela bir ekran şeyi açısından baksak, kalitesi açısından baksak iyi bir şey olmayabilir. Çok ya da baktığında izlerken belki izleyiciyi bir noktada yoran bir şey bile olabilir. Benim bu kadar hareket ediyor oluşum. Fakat ben buysam. Önce kendimi bu halde kabul edebilmemin yolu çocukken anam babam tarafından ne kadar kabul edildiğimle ilgili işte. Yoksa hayat boyu kendini değiştirmeye çalışırsın. Bak bu basit küçücük bir örnek. Yani. Evet. Her konuda kendini değiştirmeye çalışırsın. Becerin mi beğenilmedi? O becerinin hiç görmezsin. halbuki potansiyelini orada bambaşka şeyler yapmaya çalışırsın. Ya da gayretin mi hiç görülmedi? Hep sürekli böyle işkolik gibi çalışıp böyle bak başardım, bak bunu da başardım, bak bunu da başardım deme ihtiyacı hissedersin. Ya da ne bileyim cinsiyetin mi kabul olmadı? Biz bugün bak. Nasıl e, cinsiyetsizleştirme ve eşcinsellik üzerine bir furya var ve bununla karşısında duralım diye uğraşıyoruz ama cinsiyet kabulsüzlüğünü en başında biz yapmıyor muyuz? Yani erkek çocukları kıza benzeterek bazen ben anaokullarına e, sohbete söyleşiye gittiğimde çocuklarla işte imzaya falan küçük bir çocuğun okul öncesi bir çocuğun yüzünden kız mı erkek mi olduğunu anlayamıyorsun. Bebeksi bir yüzü oluyor evet. çünkü ne sakalı var ne bir keskin hattı var ne bir şey. Yani hepsi böyle bebeksi bir yüzü oluyor. Nereden anlıyorsun kız mı erkek mi? Saç tıraşından, saçının tarzından, bir de giydiği şeyden anlayabiliyorsun. Evet. Yüzünden çok anlaşılmıyor. Bazen öyle erkek çocuklar oluyor ki böyle kıvır kıvır saçları uzun. Ondan sonra üstünde de bir eşofman var. Yani bir kız çocuğunun da giydiği tarzda bir şey var. Kızı ah yavrum kızım falan deyip de hocaların beni erkek o diye uyardığı çocuklar var. Ya da tam tersi. Kısacık kesilmiş saçlı bir kız ve üzerinde de bir pantolon giymiş. Yani erkek çocuğu gibi duruyor görüntüde. Şimdi böyle öykülerin ailelerine bakan kısmını böyle bir soruştursan altında o cinsiyet kabulsüzlüğü çıkıyor. E daha bak en başından bunu da kabul etmiyorsun. E o zaman yarın öbür günde diğer şeyle benim çocuğum niye buraya meyletti dediğin bir seyre girebiliyorsun yani hani çocuk için ne faydası olur dedin ya var olduğu haliyle kabul olur o zaman ne olacak bir tohumu Allah attı zaten toprağa verdi sana bir şey bir yazılım verdi sen de kabul ettin ve razı oldun onun her halinden Rabbim bir şey yarattı o bir şey çıkacak zaten buradan ben yeter ki çevreyi düzenleyeyim onun yeteneklerini göreyim o yetenekleri doğrultusunda ona destek olayım dedin ebeveyn misyonu budur çünkü Oradan işte olması gereken şey çıkacak. Hani çok bilinen bir örnektir. Biz genelde elma ağacından portakal çıkarmaya çalışırız. Ne portakal çıkar o ağaçtan? Çıkmaz zaten hı hı. elma tohumundan. Var olan elmanın da kalitesi düşer. Evet. Yani genelde olan şey bu. Peki birazcık da spesifik. Yani biz okuyan bir ebeveyn, okuyan bir aile olmak için şimdiye kadar okuyan mantığını da bildik, anlattık. Bir yandan da gerçekten de okuyan, yani kitap okuyan, ee, ve e, yani o evladını okumuş olan, hayatı okumuş olan aynı zamanda kitap da okusun mutlaka olmazsa olmaz. Hı. Artık günlük hayatın nasıl geçirsin? Yani spesifik ya bir okuyan ebeveyn olmak için günlük hayatımıza bakan hangi yönlere dikkat etmemiz lazım? Ee, ne tarz önerilerde bulunursun? Ee, ve bu... E, bu önerileri yapmak zor mudur yani gerçekten şimdiye kadar böyle bir bakış açısıyla var olan bir ailemiz yok diyelim biraz sıkıntıdayız. Her bir çocuk odasında kendi teknolojisinde kişiselleşmiş ve ayrışmışız. Beraber sofralara pek oturmuyoruz. Herkesin kendine has beğenileri ve kendine has bir hayatı oluşmuş. Oysaki tırnak içinde çekirdek bir aileyiz. Bu noktada. Bu yayını izleyip de ya bir dakika ya biz böyle olmamamız lazım. Bugünden sonra ben şunlara dikkat edeceğim diyen bir izleyenimize hangi tavsiyelerde bulunur? Bunu da birkaç yönüyle o zaman şey yapalım. Öyle dedik de belki toparlamış mı olacağız? Kaç evet aşağı yukarı bir 10 dakika 15 dakika sonra. Tamam hani şey mi de bileyim de ben Hı -hı. de ona göre toparlayayım. <gülüyor> Birincisi insanın çocuğunu okuyabilmesinin ilk hani nereden başlayalımın ilk adımı kendini okuması ile ilgili bir şey. Kendini okumaktan ne kastediyorum hani soyut bir kavram bu somutlaştıracak olursak. İnsanın kendini okuması, kendi duygularını anlaması, hangi konuda ne hissettiğini, niye öyle davranışlarda bulunduğunu, kendi iç sesini duyabilmesi ile ilgili bir şey. Teknoloji ile ilgili bir şey söyledin çok doğru. Teknolojinin bizden çaldığı temel şey bu. İç sesimize yabancılaştırdı bizi. Neden biliyor musun? Çünkü iç ses dediğin şey durduğun anlarda olan bir şey. Hani mesela yatağına uzanırsın. Günün bir anı dinleniyorsun ve yatağına uzandın. Şöyle amaçsızca tavana bakarsın ya. Hiçbir şey yapmadan. Ya da oturdun balkonda. Elini koydun şöyle. Hani dışarıya bakıyor gibisin ama dışarıyı görmüyorsun aslında. Böyle duruyorsun yani. O anlarda, o anlarda beyin bir programa geçiyor. O program... İşlemleme programı. Var olan bilgiyi işlemleme ve aslında yeni bilgi oluşumları için gereken işte o nörotransmitterleri, gereken bağlantıları oluşturmaya geçiyor. O durduğu anlarda. Bizim elimizde bu yok. Çünkü durduğumuz an ne yapıyoruz? Evet, durmuyoruz. Durmuyoruz yani. Orada yine bir veri almaya devam ediyorsun. Hani tamam, durduğunu düşünüyorsun de. ama. Şu anı hatırlayalım. Aklımıza çok ilginç fikirler nerelerde gelir? Bir tanesi <gülüyor> namazda. <gülüyor> Ve ondan sonra da o namazda o fikrin gelmemesi için bir de mücadele ederiz. Yani Çünkü ya aklıma bir sürü şey. Niye geliyor? İşte Duruyorsun. durduğumuz için geliyor. Allah günde beş defa durdurtuyor seni. Ya namazı zaten e, gençlere ve çocuklara ayrı bir programda belki konuşuruz. O kadar sığ anlatıyoruz ki bak psikolojik psikolojideki ve insanın sağlıklı gelişimindeki namazın en büyük fonksiyonu nedir desen. Hani bir sürü şey elbette söylerim ama şu ihtiyacı gideriyor. Durduruyor seni durduruyor. Duruyorsun mesela secdede, mesela otururken hiçbir şey yapmadan duruyorsun ya ve bak sağ sola bile bakma diyor. Yani tek bir noktaya bak, sağ sola bakma. Niye? Yani Allah'a Teala'nın böyle şekli şeylere zehdece ihtiyaç yok. Benim şekler sağ sola bakmışım, bakmamışım. Senin buna ihtiyacın var. Seni bütün uyaranlardan soyutluyor. Ve durduruyor. O yüzden işte aklına çok parlak fikirler geliyor namazda. O yüzden kendi içini duymaya başlıyorsun. O yüzden duygusal bir bağ kurduğunu... Hani secdede insan nasıl ağlar? Bakın biz secdede hiç ağlayamadıysak ömrümüz boyunca durmuyoruz dur namazda da. O yüzdendir. Dursan ağlarsın. Duygu akmaya başlayacak çünkü bu senin imanının kuvvetiyle falan ilgili bir şey değil. Bu beynin ve insan psikolojisinin e, o yaratılış senkronizasyonu ile ilgili bir şey. Direkt duyguya bağlantılanır insan durduğunda. Şimdi biz de bir çalışma olarak yine bunu söylemiş olayım. Nerede duralım hani? Gün içinde bu gözünüzü seveyim 15 dakika ayırın kendinize. Bak çok değil 15 dakika. Hiçbir şey yapmadığınız bir 15 dakika. Geçin durup Hani şey çalışmalarını ben e, çok fazla bu anlamda e, Bizim kendi geleneğimizden de önemsiyorum psikolojik anlamda. Ne yapılır hani ölmeden önce ölmek gibi kavram kelimesini şimdi hatırlayamadım. Hani durursun ve sadece kendi mezarın içinde düşünürsün hiç kıpırdamadan. Neydi o? Şey. Bazen dilinin ucundadır aklına gelmez ya. Dursam şimdi o aklıma gelecek. <gülüyor> Neyse izleyenlerimiz anladı aklıma gelirse söyle kelimeyi. Bu çalışmaların içerisinde ne yapıyorsun aslında hani öldüğünü hayal ediyorsun? Dur. Oradaki ölmek hep bunlar semboller. Hareketsiz kalıyor yani sana Hareket etme, dur. Dur, hiçbir hareket. Ve durduğunda bedenindeki duyumları duymaya başlıyorsun. İçindeki duyguları duymaya başlıyorsun. Kafandan geçen düşünceleri duymaya başlıyorsun. Bu seni kendinle tanıştırıyor. Kendinle tanıştırıyor. Pek çoğumuzda bu yok. Gerçekten yazık. Kendimize de yabancıyız. O yüzden ben insanlara mesela bağırmayan ebeveynliği anlatırken neden öfkeleniyorsunuz dediğimde Hı. böyle kalıyorlar. Hani ışık görmüş tavşan gibi Cevabı niye? Cevabı yok. Hiç düşünmemiş ki beni ne öfkelendiriyor. Hiç bunu hissetmemiş, deneyimlememiş. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Sen sebepleri de bulmak için durman lazım. Durdun ve kendi duygularına odaklandın. Kıymetli dostlar. Bu söylediğim şey size şey gibi gelebilir ya. Yani ama bu mu duracağız mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Mindfulness denilen tekniğin temel çalışmasında bunu yaptırıyorlar sana. Ve bunu yaptırmak için bir eğitime 5 bin 10 bin para veriyorsun. Bu fiyata satılıyor. Bakın şu söylediğim şey bu fiyata satılıyor. Temelde de anlattığı şey bu. Ne yapıyor biliyor musun? Bak mindfulness'ın en temel çalışmalarından bir tanesidir. Bir kuru üzüm aldırtıyor sana. Şimdi iki temel şey yaptı. Bir kuru üzüm aldırtıyor. Diyor ki at ağzına. Ağzına attın gözlerini kapa diyor. Şu an ağzına yayılan tadı hisset. Hisset oraya odaklan diyor. Ağzına yayılan tada odaklan. Hissettirdi, çiğne diyor, dişine nasıl bir his geldi diyor, pütürlü mü diyor, bilmem ne mi diyor. O üzümün sana hissettirdiği her şeye seni odaklıyor. Aslında ne demek? Anda olmanın antrenmanını yaptırıyor. yaptırıyor. Aynen öyle. Hani demin bir çocuk şaşırıyor falan dedik ya bir elma yap. Bunu antrenmanını yaptırıyor. Bir bunu yaptırıyor. İki, inziva günleri var matematik eğitimlerinde ve her derste o inziva meditasyonu olarak geçen benim demin söylediğim şey. Böyle duruyorsun hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey konuşmadan. Orada bir rehber sana diyor ki bunu demeyi edebilir. Eğitimin başındaysan diyor. Diyor ki şimdi ayak parmaklarını hisset. Ayak parmaklarındaki duyuma odaklan. Oradan çıkıyor böyle saçının ucuna kadar sana. Ve bunun için sen saatlerce vakit ayırıyorsun bu eğitimin içinde. Benim gittiğim zamanlarda 5 bin lira falandı. Şu an her şey kaç katına çıktı? Olmuştur 10 bin, 15 bin. Bu kadar da bir para ödüyorsun bunun için. Temel felsefesi bu. Biz de buradan diyoruz ki bu antrenmanı e, günde en az 15, 15 dakika yap. Ama yani bu antrenman da şu. İçinde bulundunuz. Neredeyse bu iş yerinde de olabilir. Evinizde de olabilir. Ya durun ben şu an yani nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Yok bir düşünce de değil. Düşünce yani de değil. nereden geliyor varoluşsal bir sorgulama yapmak değil. Anla ol dur orada. Zihninden geçen düşünceleri gökyüzünden geçen bulutlar gibi bir dış göz gibi gör. Zihninde oluşan, içinde oluşan duyguları, organlarındaki o sıradaki hissettiğim faaliyetleri. mesela birden bacağın kaşınır, kaşıtıyı hisset. Kaşıma onu. Aura oramda şöyle bir his var. Şu anda şöyle bir şey oluştu. Aa zihnimden şu düşünce geçiyor. Kendi içine hayretle bak. Kendi içine. Yönetme. Yani sorgulama. Anlatabiliyor muyum? Var olan şeyi Hisset sadece. Hissettiğin şeyi bir dış göz gibi gör. Birincisi bu. Birinci aşama. Bunu yaptığın zaman kendi duygularıyla bağ kurabilen bir insan çocuğunun duygularıyla da bağ kurmaya başlayacak. Burası önemli. Bak empati e, nörobilimde iki ayrı şekilde tarif edilir. Bir kognitif yönüyle yani zihinsel yönüyle yani karşımdakinin ne hissettiğini anlıyorum dediğinde bak burada bir zihin işlemi var. Anlıyorum Hı -hı. senin niye öyle hissettiğini. Bir de duygusal, emosyonel boyutuyla tarif edilir. Karşındakinin ne hissettiğini hissetmek. Anlatabiliyor muyum? Bak bu zihnin işi değil. Evet. Zihnin işi anlamak. Duygu. Bu duygudaş olmak. Evet. Biz e, kognitif bir biçimde kendi duygularımıza uzak değilsersen karşımızdakilerin ne hissettiğini anlayabiliriz. Ama karşımızdakilerin ne hissettiğini hissedebilmek için kendi duygularımızla önce bağ kurmamız lazım. Çok önemli. Bu para olan. Bu parola. Bunu tekrar edelim bir daha. Eğer duygularında bağ kurmuş bir insan değilsen, karşındakine ne hissettiğini, çocuğunun ne hissettiğini anlayabilirsin. Fakat çocuğunun ne hissettiğini hissedebilmen için önce kendi duygularını hissedebiliyor olman lazım. Parolamız bu. Empatinin hisseden boyutu. Yani çocuğumuz bir öfke yaşadığında ve bir öfke krizi geçiriyorken onun öfkesini hissedebiliyor olmak. Onun öfkesini hissedebildiğin zaman onun öfkesine öfkeyle karşılık vermiyorsun. Şefkatle karşılık veriyorsun. Çocuğumuz bir hayal kırıklığı yaşadı. Şu oyuncağı çok almak istiyordu. Hayır dedik alamadı ağlıyor. Onun hayal kırıklığını hissedebildiğin zaman o zaman ona şefkatle yaklaşabiliyorsun hayal kırıklığına. Buraya gelebilmek için bu da işte ebeveynliğin okuyan boyutu dedik ya bu boyuta gelebilmek için de kendinle önce bağ kurman gerekiyor. Ben sana daha derin bir şey söyleyeyim. Rabbinle bağ kurabilmek için de buna ihtiyacın. Her türlü bağ kendi duygusal bağınla ilgili olarak şekilleniyor. Sen demin güzel bir şey söyledin. Günde 15 dakika hani iş yerinde de olsan nerede olursan ol olur bu payı ayır. Ben başka bir şey ilave edeyim buna. Rabbim bu payı 5 vakit namazla ayırtmış güzel, bize zaten ayırtmış. aslında. Evet. Yani namazdayken yani bu biraz marjinal gelebilir. Ama ben yine de söyleyeceğim. Hı hı. <gülüyor> Çünkü ben uyguluyorum ve çok faydasını görüyorum. Bu yüzden söyleyeceğim. Namazın farzlarına baktığımızda aslında namazda okuduğumuz pek çok tesbihin ve pek çok işte duanın namazın farzı olmadığını görüyoruz. Bunları biz bir şekle herkes aynı şekilde o ibadeti yapsın diye zaman içerisinde herhalde alimlerimiz tarafından bir şekle oturtulmuş. Ve o hani güzel dualar elbette bunlar namazın içindeki güzel dualar ama namazın farzı değil. Ben şimdi mesela ne namazın farzı değil? Secdeye gittiğinde Sübhane Rabbi'ye Lala demek. Namazın farzı değil. Şimdi ben bunu ilk öğrendiğimde şunun üzerine düşündüm. Yani Allah bana bunu burada yap dememiş aslında. Bu sonradan hani güzel bir dua olarak ilave edilmiş. Tamam eyvallah güzel. Fakat Allah peki ne istemiş? Secdede de yapmamı istemiş. Bunu sordum. Hatta böyle çok ilmine güvendiğim hocalara gittim sordum yani. Hani istişare ettim. Yani bu burada da farz değilse ben burada ne yapmalıyım o zaman ya? Allah ne yapmamı istemiş? Ne dediler biliyor musun bana? Durmalı istemiş. Aynı Arafat'ta durduğumuz Aynı gibi. Arafat'ta durduğumuz gibi. Arafat'ta hepimiz böyle Kur'an mı okuyalım, burada namaz mı kılalım, ne yapalım, doldurmaya çalışıyoruz bir şeyle. Oradaki hocamız da çok alim bir hocaydı için içindesinde. O da aynı şeyi söylemişti. Hatice dur. Çünkü durmak en zoru. Durduğun zaman o duyguyla bağ kurmaya başlıyorsun. İzleyenlerimiz bir dinlesinler, bir denesinler bunu. Bazı söylediğim arkadaşlarım şey diyor ya çok alışmışım hani bir şeyler okumaya durunca bir tuhafıma gidiyor haklısınız. İstiyorsanız okuyun da yani Sübhani Rabbiyelala Sübhani Rabbiyelala Sübhani Rabbiyelala dediniz. Ama kalkmayın secdeden bir durun bakalım. Bir durun bakalım. dediğin kadar dur. Abi. Dilediğin kadar dur. Bir dur bakalım ne oluyor? Ne değişiyor? Hem namazında ibadetinde ne değişiyor? Kulluğunda ne değişiyor? Hem de aslında psikolojinde ne değişiyor? O işte binlerce lira para ödediğimiz eğitimde yapılan şey o namazın içinde o zaman gerçekleşmiş olacak. Eyvallah. Şunu da kapatalım mı? Ee, Okumayanın da bir de hani Kitap okuma. bu başlığı görünce okuyana bir olmak deyince burayı bu videoyu açan insanlar ya günde kaç sayfa okumamız lazım? Bunun da cevabını bulacak olurlarsa. Aynı zamanda bir aile yayınlarının da genel yayın yönetmeni olarak. Son sorunu bu olmuş olsun. Bir ailenin hayatında kitap okumak ne kadar olması lazım? Çok merkez bir noktada olması lazım. Neden biliyor musun? Kitap okumak e, insana e, şey şunu kazandırıyor ve bu çok kıymetli bir şey. Çok sevdiğim bir tanım var benim. Bir insanın ömrü bütün deneyimleri yaşayacak kadar uzun değil. Eğer ben sadece Hatice olarak Hatice bakışında hayatı yaşarsam Tamam işte Hatice'ye verilmiş potansiyel neyse o açıdan bakarım, yaşarım, gelirim, geçerim, giderim. Ama kitap okuduğunda okuduğun kitap sayısı dediğince farklı insanın bakış açısını görüyorsun. Bu zihnine inanılmaz bir esneklik kazandırıyor. Psikolojinin en önemli hani iyileştirme adımı insan zihnini esnetebilmektir. Yani sabit, saplantılı şekilde bir yerde kalma. Olayları farklı yönlerden görebil. Çünkü değil mi bu sadece böyle değil hani şey 6 ile 9'dan verilen bir örnek vardır ya şu masanın üzerine bana göre kocaman bir 6 yazsam sen diyeceksin ki o 9 ben diyeceğim ki hayır 6 sen 9 demeye devam edersen ben 6 demeye devam edersem kavga edeceğiz. Çünkü yalan söyleme kardeşim 6 işte diyeceğim sen de saçmalama kör müsün bu 9 diyeceksin de ikimiz de haklıyız aslında. Evet. Ama ben kalkıp şu yerimden senin tarafına gelme felasetini gösterirsem o zaman diyeceğim ki haklısın ya bu 9'muş da aynı zamanda diyebileceğim. Hayattaki olaylara böyle baktığın zaman o ağaçların hani çok katı ağaçların fırtınada çat diye esneyemediği için kırılması halinden korunmuş olurum. Esnerim yerime gelin. Esnerim. Yerime gelirim. Bu çok önemli bir kabiliyettir. Bunu da kitap okuyarak ancak kazanırsın. Çok insan tanıyarak da kazanırsın. Çok olay deneyimleyerek de kazanırsın. Fakat ömrün bu kadar uzun değil. Bu kadar deneyim yaşayacak kadar uzun değil. Ama ben bir Tanpınar'ı okuduğum zaman Tanpınar'ın bakış açısından bakmış oluyorum sonra gidiyorum bir Çinli yazarın bir şeyini okuyorum Ta Çin'deki bir adamın perspektifinden hayata bakıyorum değil mi sonra gidiyorum bilmem neredeki bir yazarı okuyorum bak onun perspektifinden de baktım Vay be bir aynı olay hakkında üç ayrı kitap oku üç ayrı perspektif kazandın o olayla ilgili bir roman oku bak o romandaki kaç karakterin hayata bakış açısını bir kitabın içinde Görmüş oldum. Şimdi bunu deneyimlediğin zaman zaten ne oluyor biliyor musun? Kitap okumak çok kötü bir alışkanlığı. <gülüyor> Sürekli kitap okumak istiyorsun. Çok lezzet vermeye başlıyor. Böyle kötü alışkanlıklarımız dostlar başımız. Elhamdülillah inşallah Eyvallah. inşallah. Bugünlük bu kadar. Son cümle. Son cümle güzel bir başlangıç oldu bence. Ben çok keyifli anlattım. İnşallah izleyenler de istifadeli olmuş olsun. Ben yayınlarımızda anlatmıştım ufacık onun notunu düşerek nihayete erdiğim cümlelerimi. Benim hayatımdaki çok büyük kırılmalar, böyle bir yayındaki bir cümle, kitaptaki bir cümle, bir seminerde denk geldiğim bir cümle kırılmaları çok var benim hayatımda. Yani çok majör kırılmalar oluşturan. O yüzden bu yayınları, işte yazdığımız kitapları ya da yayınladığımız kitapları çok anlamlı buluyorum. Yani bir cümlenin bir insanda karşılığının ne olacağını bilemezsin. Bazen bütün hayatını değiştirir. Ama ona niyet edelim olur mu? Yani sırf bu yayın içinde söylemiyorum. İzlediğimiz, okuduğumuz her şeyde Ya Rabbim benim tekamül yolculuğumda şu yayından alacağım ne varsa bana onu aç ve göster. Şu kitaptan alacağım ne varsa bana, o, bana onu aç ve göster duasını hep edelim ki bu her şey sadece aa, hani ne konuşuldu böyle lay lay lon bir izleme değil. Hayır hakiki bir tekamül azığına dönüşsün hepimiz için inşallah. inşallah. Sevgili izleyenlerimiz teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yeni bir yayınımızla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Müzik